Bismillahirrahmanirrahim, değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmahal programıyla karşınızdayız. Bir önceki bölümümüzde iman konularına başlamıştık. İman konularını ele alan akide ve kelam ilminin tanımlarını yapmıştık. Daha sonra da iman ne anlama geliyor, imanın kısımları. Bu bağlamda icmali iman, tafsili iman, e, taklidi iman, tahkiki iman konularını işlemiştik. En sonunda da iman ile amel arasında nasıl bir ilişki vardır diye bir başlık atmış. Kısaca e, bununla ilgili birkaç şey söylemiş ve bu bölümümüze atıf yapmıştık. Şimdi bir önceki bölümde de söylediğim gibi aslında iman kalp e, özü itibariyle kalbin işidir. Kalpte olup biten bir şeydir. Dolayısıyla kalben bir kişi inandığı zaman o mümin sayılır. Ama bunun dil ile ikrar edilmesi yahut da davranışlarımızla bunun gösterilmesi bir takım amellerimizle işte namazla oruçla ve diğer e, davranışlarımızla gösterilmesi bir Müslümanın dünyevi bakımdan Müslüman muamelesi görmek, ona Müslümanca davranmak bakımından önemliydi. Ayrıca da Eh, ahiretteki derecelerimiz de elbette ki bizim sadece imanımızla değil, yapacağımız amellerle söz konusu olmaktadır. O anlamda imanla beraber mutlaka amelin bulunması gerekir. Yani dinimiz, İslam, iman ve amelden ibarettir. Amel deyince işte ibadetlerimizi kastediyoruz. Eh, efendim sosyal ve beşeri ilişkilerimizde, e, uymamız gereken kuralları e, kastediyoruz aynı zamanda ahlaki davranışlarımızı kastediyoruz. Bunlarla imanımızı bizim ortaya koymamız göstermemiz gerekir Peki bu böyle olmakla beraber şimdi bir kişi inansa ama amelde bulunmamış olsa onun imanla e, inanç durumu nedir Yani İslam açısından onun durumu nedir Yani amelle inanç bir bütün müdür. Yani bir kişi amel yapmazsa inancı e, ne olur? Yahut da sadece e, inanırsa e, ameli ne olur? E şimdi bu konuda elbette farklı kanaatler olsa da ehlü sünnetin genel kanaati yani ehli sünnet mezheplerinin genel kanaati e, amel imandan bir cüz değildir. Bu ne demektir? Amel imanın bir parçası değildir. Amel iman üzerine kurulması gerekir. Ve mutlaka bulunması gerekir ama amel yapmadığı zaman bir insan iman dairesinin dışına çıkmış olmaz. Bunu yine bizim İslami kaynaklarımızdan öğreniyoruz. Gerek ayet-i gerek Hazreti Peygamber'in söz ve davranışlarında ifadelerinde amelin imandan bir parça bir cüz olmadığını gösteren e, işaretler, e, ifadeler vardır. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde اِنَّ amanu ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ey iman edenler ve salih amel işleyenler gibi ifadelere çokça bolca rastlanır. Bu şu anlama gelir iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. Eğer aynı şey olmuş olsaydı bunları ve ile ayrı ayrı, ayrı zikretmiş olmazdı. İkincisi de yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde aslında e, iman ettiği halde büyük günah işleyen e, ve o şekilde vefat eden pek çok e, kişi e, olmuştur. Yani Bizim e, inancımıza göre büyük günah işlemek e, elbette ki e, Allah'ın gazabına yol açan e, çok büyük bir cürümdür. Ama büyük günah işleyenler dinden çıkmaz. ...bu günah-ı kebire meselesi... ...ayrı bir konu olarak ayrıca ele alınacaktır... ...yani bu, bu bölümlerimizin bir tanesinde... ...ama bir, bu şekilde... ...Hazreti Peygamber döneminde büyük günah işlediği halde... ...ona yine de... ...Müslüman muamelesi yapılmıştır... ...onun İslam dışına çıktığı gibi... ...bir e, şey... E, ...bir yaklaşım sergilenmemiştir... ...bunlardan da anlıyoruz ki... ...amel çok önemlidir ama... E, ...amel imanın bir parçası değildir... ...bir kişi iman etse... Ama inkar etmemekle beraber bazı e, ameli açıdan büyük günah işlemeyi gerektiren bir suç işlese yahut da dinimizin namaz gibi, zekat gibi, hac gibi temel e, emirlerini, temel yükümlülüklerini yerine getirmemiş olsa o kişi yine mümin sayılır ama büyük günah işlemiş olur. Kendisine fasık yahut da facir denilir fakat asla kafir denilemez. Şimdi e, tabi ki amel çok önemli dedik yani her ne kadar amel yapmadığı zaman yani imanını davranışlarla ortaya koymadığı zaman dinin dışına çıkmış olmaz ama amelsiz iman da meyvesiz bir ağaç gibidir. Ameller imanımızın hem bu dünyada hem de ahiretteki meyveleri olarak kabul edilir. Amelle eğer inancımızı pekiştirmezsek bu inanç... ...en ufak bir e, darbede, en ufak bir sarsıntıda e, tamamen ortadan da kalkabilir. Yani amellerimiz hem imanımızın güçlenmesini e, sağlar... ...hem de aynı zamanda ahiretteki derecelerimizi de bunlar temin etmiş olur. Ahiretteki derecelerimiz belki cennete girilmesi e, iman sayesinde olacaktır. Ama cennetteki insanların dereceleri ancak amellerine göre olacaktır. O yüzden... Amel çok önemlidir. Yani bir Müslümanca iman ettikten sonra bunu davranışlarımızda göstermemizde en önemli hususlardan bir tanesidir. Ama tekrar ediyorum. Hani amellerimin eksik olması bir kişinin onu mümin olmuş olmaktan çıkarmaz. Ehli sünnetin genel yaklaşımı bu şekildedir. Peki bir insanın imanı artar yahut da eksilir mi? Evet bazı ayetler var. Eee İnsanın imanının artacağını ifade eden ayetler var. Yahut da en zayıf iman bu şekildedir. İmanın güçlüsü bu şekildedir gibi hadisler var. O yüzden İslam alimleri imanın artıp eksileceği meselesini de ele almışlar. Ve demişler ki iman inanılacak şeylerin sayısı bakımından artmaz ya da eksilmez. Yani e, bu, bunlar zamana göre de değişmez. Hatta peygamberlerden peygamberlere dinlerden yani ilahi dinlerden ilahi dinlere de değişmez. Yani Hz. Musa'nın şeriatında da aynıdır. Hazreti İsa'nın şeriatında da aynıdır, Hz. Peygamber'in şeriatında da aynıdır. Yani onun dininde de aynıdır. İşte bu amentü esasları olarak ifade edilen şeyler değişmez. Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman gibi. Bu es ahireten bunlar de değişmez. Zamanı, zemine göre de farklılık arz etmez. Ama iman güçlülük, zayıflık bakımından artar yahut da eksilir. Yani çok e, zayıf imanlı kişiler bulunabilir. Mesela taklit düzeyinde bir iman olur, tahkik düzeyinde bir iman olur. Yani araştırarak, inceleyerek yahut da gönülden samimiyetle boyun eğerek en ufak bir e, açık, en ufak bir şek şüphe taşımadan iman e, olabilir. Yahut da biraz daha zayıf iman olabilir. Yani bu anlamda imanın e, eksilmesi yahut da artması söz konusu olabilir. E, nitekim e, bir ayet-i kerimede innal mu'minunellezina izukerallahu vajilat kulubuhum ve izatliye aleyhim ayatu zadethum imanən ve ala rabbihim yetevekkelun buyrulmaktadır. E bu ayetin mealinde müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer, Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır. Yani zadet hu İmanen yani iman bakımından artarlar e, buyuruluyor ayet-i kerimede. Buradan da amaç güç güçlenir, kuvvetlenir, pekişir anlamındadır. Peki değerli izleyenler, imanın geçerli olması için ne gibi şartların yerine gelmiş olması gerekir? Bu konu bizim akait e, e, eserlerimizde ele alınıyor. Her şeyden önce e, inanmanın, imanın, inancın Dünyada hür iradeye dayalı olarak yani herhangi bir baskı, e, herhangi bir tehdit olmadan kişinin özgür hür iradesiyle gerçekleşmiş olması gerekir. Bir başka e, husus imanın e, artık hayattan ümidin kesildiği hani ölüm anının yaklaştığı ki buna yeş hali denir yani ümit kesme artık hani e, e, e, ölmek üzere olan Artık e, ahiret dünya hayatının sona erip de öbür aleme gitmek üzere bulunduğu bir noktada olmaması gerekir. Yani yeis hali denir buna. Demek ki hayattayken hür iradeyle herhangi bir baskı tehdit altında olmadan ve ümit e, kesme durumu söz konusu olmadan gerçekleşmiş olması gerekir. İkincisi yani imanın şartlarından çok önemli ikincisi imanımızın ee, yok olmasına e, ortadan kalkmasına yol açacak herhangi bir ilkeyi bir esası inkar anlamına gelecek bir tutum ya da davranış içerisinde bulunmamak gerekir. Yani tamam ben amento esaslarını kabul ediyorum ama e, öyle bir davranışta bulunuyorsun ki e, bu, e, bu ilkelerle hiç e, bağdaşmıyor bunları inkar anlamına geliyor Ya da öyle bir sözde bulunuyorsun ki ya ben Allah'a inanıyorum Efendim işte Peygamberine inanıyorum ama işte e, diyelim ki kumarın e, yasak olduğunu inanmıyorum dediğiniz zaman yani bunlardan bir tanesini inkar ettiğiniz zaman o artık iman olmaktan e, çıkmış olur. İmanın şartlarından üçüncüsü ise değerli izleyenler müminin yani iman eden kişinin Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmemesi gerekir. Ama e, kesin olarak da mümin olduğundan emin bulunmaması, yani mümin olarak gideceğinden de emin olmaması gerekir. Bunu eskiler şöyle derler, e, Havf ve raca arasında bulunmalıdır. Ne demek? Korku ile ümit arasında bulunmalıdır. Yani bir kişi o kadar çok günah işlemiş olabilir, o kadar çok günah işlemiş olabilir ki artık yani ben iflah olmam, Allah beni affetmez gibi bir e, duygu ve düşünce içerisinde olmaması gerekir. Hiçbir zaman Allah'ın e, rahmetinden umudunu kesmemesi gerekir. Nitekim bir ayette Allah'ın rahmetinden e, ümit kesmeyin e, buyurulmaktadır. Aynı şekilde de ya ben tamam yani inandım bundan sonra bana bir şey olmaz. E, kesin biz cennete gideceğiz gibi de e, kesin bir e, umut içerisinde de bulunmamak, gere e, bulunmamak gerekir. Bu ikisi arasında ümitle korku arasında imanını devam ettirmeli, e, ameline devam etmelidir. Evet, e, imanla ilgili bir başka önemli başlığımız da iman-İslam ilişkisine dairdir. Şimdi mümin diyoruz, Müslüman diyoruz değerli izleyenler. Aslında bu kelimeler birbiri yerine kullanılan. Yani Müslim yani müslüman demektir. Mümin de zaten iman eden e, anlamına geliyor. Müslüman olan aynı zamanda mümin sayılır. Mümin olan aynı zamanda müslüman sayılır. E, genellikle de bu böyle bilinir. İkisi çoğu yerlerde de aynı anlamda kullanılır. Ama bazı ayetlerde e, ve yine bazı hadislerde... İslam'la iman arasında çok dakik anlamda, ince anlamda bazı farkların da olabileceği ifade edilmektedir. O anlamda hani bu böyle bir başlığı da burada anlatmakta e yarar vardır. İslam bildiğimiz gibi e Yüce Allah'a itaat etmek, Hz. Hazret Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile ikrar etmek ama aynı zamanda da bu ikrar ettiğimiz ya da inandığımız imanı, inancı yaşamak, amellerimizle, sözlerimizle, davranışlarımızla bunu göstermek anlamına geliyor. Yani İslam bu. Ama mümin deyince de dinimizin temel inanç esaslarını gönülden kabul etmek anlamına geldiğini zaten anlatmış olduk. Şimdi bakın burada e, İslam kelimesinde daha ziyade işin amel boyutu yani dışa yansıyan, imanımızın dışa yansıyan boyutu, amellerle bunları gösterme boyutu, yani teslimiyet boyun eğme boyutu, imanda ise daha ziyade kalple, gönülle kabul etme boyutu söz konusudur. Eğer bunların her ikisi de varsa, yani bir insan kalbiyle, gönlüyle dinin temel esaslarını, itikat, inanç esaslarını kabul etmiş ve bunları da, gerek ibadet, gerek ahlak, gerek diğer davranışlarıyla e, e, hayata geçirmişse o hem mümindir hem de müslimdir. Ama tersi, e, bunlardan tersi e, durumlar söz konusu olabilir. Mesela iman etmiştir ama amel etmemiştir. Yahut da amel vardır e, ama iman söz konusu değildir. İşte bu durumlarda iman ile İslam arasında... Yahut da mümin ile müslim arasında, müslüman arasında bir fark söz konusu olmuş olabilir. Nasıl olur? Şöyle olur. Mesela bir kişi iman etmediği halde yani kalbinden teslim, kalbinden bir teslimiyetle tasdik bulunmadığı halde işte müslümanlar gibi yaşıyor. Müslümanlar diliyle ikrarda bulunuyor. İşte Allah'ı kabul ediyorum, peygambere kabul ediyorum. Hatta namaz kılıyor, oruç tutuyorsa işte buna biz münafık adını veriyoruz. Bakın burada... E, dış görünüş itibariyle Müslüm müslümandır ama kalp itibariyle Müslüman değildir. Bunlara münafık adını vermekteyiz. Yahut da tam tersi olursa mesela kalbiyle gönlüyle iman etmiş olduğu halde bunu davranışlarına dökmemişse yahut da davranışları itibariyle işte büyük günah işliyor yahut da dinin e, namaz, e, abdest, oruç gibi bir takım yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa... Onu biraz önce de anlattığımız gibi yine orada müminle e, e, Müslüm arasında belki fark vardır ama biz bunu mümin olarak kabul etmekteyiz. E, eğer bunu eğer en azından dil ile ikrar suretiyle ben Müslümanım diyorsa o zaman onu Müslüman olarak da kabul etmek durumundayız. Onu biraz önce de anlatmıştık. Çünkü e, amel imandan bir parça değildir. Şimdi... Ee, bu konu biraz da şundan gündeme geliyor. Ee, bazı e, ayetlerde e, henüz yeni Müslüman olmuş olanlar yahut da münafıkları da ifade ederek aslında siz iman etmediniz, sadece Müslüman olduk dediğiniz şeklindeki ayetler vardır. Dolayısıyla buralarda iman etmekle müslim olmak arasında bir farkı ortaya koyduğu için iman daha çok gönülde bulunduğu için gönüle inmediği halde davranışlarıyla e, Müslüman gibi e, davranıp da biz Müslüman olduk diyenler bulunduğu için müminle Müslüm arasında böyle bir farkın söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Amel ilişkisi bağlamında gündeme gelen konulardan bir tanesi de büyük günah işleyenlerin durumudur değerli izleyenler. Şimdi dedik ki genel ilke olarak iman dedik kalpte olan bir şeydir. Ve amel de imandan bir cüz değildir. Yani bu ne anlama gelir? Aslında inandığı halde bunu davranışlarına göstermeyen bir kişi yine mümin olmaya devam eder. Peki büyük günah işlemişse bunun iman açısından durumu ne olacaktır? Şimdi büyük günah demek e, günahı kebair deriz bizim yani Türkçemizde büyük günahlar. Kebair kelimesi kullanılır. Kebair kebirenin çoğludur. Arap, e, Arapça kebirenin çoğuludur. Yani büyük günah anlamına gelir. Aslında büyük anlamına gelir ama bu günahla özdeşleştirilerek büyük günah anlamına gelir. Peki gün büyük günah işleyenler eğer e, tevbe e, etmemişlerse bu şekilde e, Allah'ın huzuruna gitmişlerse ve bunlar da aynı zamanda da mümin iseler yani Allah'ın varlığına birliğine ve diğer iman esaslarına e, e, iman etmişlerse inanmışlarsa Bunların durumları ne olacaktır? Şimdi buralarda farklı inanç mezheplerinin farklı kanaatleri var. İşte muhtezilenin başka bir kanaati var. Efendim mürcienin başka bir kanaati var. Eşarilerin, maturilerin başka bir kanaati var. Ama genel anlamda ehli sünnetin yaklaşımı şudur. Biraz önce de anlattığım esaslar ışığında amel imandan bir cüz olmadığı için büyük günah işleyenler, Tevbe etmezlerse, Allah'ın da affına mazhar olmazlarsa, bundan dolayı cehennemde ceza göreceklerdir. Yani bizim e, ehli sünnetin inancı budur. Ama bunlar din dairesinden dışarıya çıkmış sayılmazlar. Çünkü bizim inancımıza göre e, günahsız olanlar doğrudan doğruya cennete gidecektir. Günahı olanlar ve e, tevbe etmeden ya da tevbeleri kabul etmeden ahirete intikal edenler ise bu günahları kadar ceza gördükten sonra tekrar cennete e, gireceklerdir. Dolayısıyla büyük günah işlemek, her ne kadar çok bir büyük bir suç, bozgunculuğa hem dünyada e, hem de uhrevi bakımından bozgunculuğa yol açan, e, işte toplumu ifsad eden, insanları bozan çok büyük günah, günahlar olmasına rağmen, bu suçu işleyenler e, İslam dairesinin, yani iman dairesinin dışında değerlendirilmekte yine mümin olarak kabul edilmekte tevbe ederlerse e, doğrudan doğruya cennete gireceği, tevbe etmezler ya da Allah affetmezse bu günahları kadar ceza gördükten sonra cennete girecekleri kabul edilmiş olur. E, tabii nelerin büyük günah e, olduğu e, hadislerde, ayetlerde ifade ediliyor. İşte yedi büyük günahtan bahsediyor e, Hazreti Peygamber. E, yine işte en büyük günah şirktir e, buyuruyor. Yine e, şirk dışında Allah'ın e, her türlü günahı bağışlayacağı ama şirki hiçbir zaman bağışlamayacağı e, buyuruluyor. E, büyük günahların neler olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. İşte adam öldürmek. Zina etmek, ana babaya isyan etmek, işte belki din ve vatan savunmasından kaçmak gibi şeyler büyük günahlardır. Bunun yanında büyük günahlar adlı eserlerde sayılan başka günahlar da vardır. Mesela işte namazı kılmamak, orucu tutmamak gibi bir takım farzları, vacipleri terk etmek de bu kapsamda değerlendirilir. Ama hiçbir zaman tekrarla tekraren söyleyelim büyük günah işlemek dinden çıkmayı gerektirmez küfür ve şirk kapsamında, küfür kapsamında değerlendirilmez. Yani kafir olmaz bu kişiler. Olsa olsa bunlara fasık ve facir adı verilir. Bütün bunları şundan da anlıyoruz ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kim le ilahe illallah derse cennete girer buyuruyor. Ebu Zer el-Gifari hadisidir bu meşhurdur. Ebu Zer el-İfari diyor ki yani bu kişi yani zina etse hırsızlık yapsa da mı ya Allah böyle olur? E diyor ki Ebu Zer'in hoşuna gitmemiş bile olsa zina etse ve hırsızlık yapsa bile o yine cennete girecektir. Yani yeter ki imanı bulunsun, inancı bulunsun. Ama şunu unutmayalım amel edenlerle etmeyenler arasında büyük günah işleyenlerle işlemeyenler arasında her zaman bir fark olacaktır. Bu fark ya onların cehennemde bulunup bulunmaması ile alakalıdır ya da ahiretteki derecelerinin farklı farkları olması bakımından bu ikisi arasında her zaman için farklılık söz konusu olacaktır. Değerli izleyenler bu noktada şu, şu buraya kadar anlattıklarımızın bir özeti e, mahiyetinde tasdik ve inkar bakımından insanların şöyle bir gruplandırılmasından sınıflandırılmasından da bahsedelim. Bir insanın iman edip etmemesiyle ilgili olarak, yani inanç esaslarını gönülden kabul edip etmemesiyle ilgili olarak insanlar üç grupta değerlendirilir. Bunlardan bir tanesi e, mümindir. E, mümin, e, baştan beri anlattığımız gibi e, Allah'a, işte e, peygamberine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, peygamberlerine ve kazaya ve kadere, ve inanılması gereken dinimizin temel esaslarını inanan, bunları gönülden kabul eden kişi mümin olarak kabul ediliyor. Kafir nedir? Bunlardan tamamını yahut da herhangi birisini e, inkar ederse o kişi de kafir e, kapsamına girmiş olur. Burada da e, bir belirsizlik durumu söz konusu değildir. Üçüncü bir grubumuz ise münafıklar grubudur. Aslında buna yer yer zaman geldiğinde değinmiştik. Peki münafık ne oluyor? Münafık aslında diliyle e, yahut da bir takım davranışlarıyla iman ettiğini söylemesi yahut da göstermesine rağmen aslında gönlünden, kalbinden inanç esaslarını kabul etmeyen, gerçekte iman etmeyen e, kişidir. E, Kur'an-ı Kerim'de, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ e, buyurulmaktadır. E, i̇nsanlardan e, bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler e, buyuruluyor. Ee, bu, buradan da anlaşılıyor ki zaten Kur'an-ı Kerim'de hani münafık münafıkun suresi de vardır münafıklardan çokça e, bahsedilir Hazreti Peygamber de pek çok hadislerde e, nifak alametlerinde münafıklardan e, bahsetmektedir. Gerçi e, nifak alamet olarak zikrettikleri e, kişiler münafık değildir ama münafık lar gibi davrandığı için öyle teşbihlerde de bulunmuştur Hazreti Peygamber. Aslında münafıklar kafirdirler hatta kafirlerden daha düşük derecededirler. Çünkü onlar hem iman etmiyorlar hem de e, Müslüman toplumlarında sanki onlardanmış gibi onlarla iç içe bulunuyorlar. Onların sırlarına vakıf oluyorlar. Yahut da içeriden e, onlar için her türlü kötülükte bulunmuş oluyorlar. O yüzden de اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَل۪ي مِنَ buyurulmaktadır ayet-i kerime'de. Yani münafıkların cehennemin en alt tabakasında olduğu ifade edilmektedir. Çünkü onların kötülüğü, onların şerleri kafirlerden belki müşriklerden çok daha fazla olmuştur. Ee, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de e, pek çok ifadelerinde e, münafıklardan sakındırmış ama İslam toplumlarının parçalanmasını, bölünmesine meydan vermemek için münafıkları bildiği halde onları e, açıklamamıştır. Böylece imanla ilgili genel esasları, genel şartları ve iman etme bakımından insanların hangi gruplara ayrıldığını bu şekilde özetlemiş oluyoruz. Bu burada bu bölümümüzü de bitirmiş olalım. Bir sonraki bölümde yine inançlarla ilgili itikat esasları ile ilgili diğer esasları anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.